Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlarım, sevgili izleyenler. Bugün yine bizleri bu vesileyle bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamd ederek başlıyoruz programımıza. Çok hareketli Medine döneminden sonra, hicretten sonra artık biz normalde böyle bir saati rahat rahat dolduruyorduk. Tam zamanı uydurabiliyorduk ama o kadar hareketli, o kadar çok şey olmuş ki Medine hicretten sonra artık bir saati yetiştirme noktasında gayret gayret gösteriyoruz ama bazen sarkıyor. Hakkınızı helal edin. Bugün e, Hayber'i konu Hayber'den sonra Medine'de bir rahatlama dönemi oldu biliyorsunuz. Ganimetlerden bahsetmişti hocamız. Birazcık o rah rahatlamadan sonra neler oldu? Bir minber meselesi var. Onu konuşacağız inşallah. Konular uzun. O yüzden hiç lafı uzatmadan hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sefa. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Şükründen aciziz. Sağ sağlık versin. Gelebildiğimize göre iyi, samdosun. Samdosun şükürler olsun. Hocam bizim bu hafifiyet meselesi gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hale dönüşmeye başladı. Size bir gelen yorumlarda birini okuyabilirim. <gülüyor> Sizi Allah için çok seviyorum. Yani bunu oturup uğraşmışlar. Diyor ki hocam kazıda çıkan harfiyat 10, 135 bin metreküptür. Harfiyat 25 metreküplük damperli kamyonlarla <gülüyor> 5400 kamyonla taşınabilir. Bir kişi 3.75 saniye saatte bir metreküp kazarsa toplam 510.000 saat sürer. 3.000 kişi olduğu için 510.000 bölü 3.000 eşittir bir kişi 170 saat çalıştığı anlamına geliyor. Hiç ara verilver, verilmeden çalışılırsa 170 bölü 24 7 gün oluyor diyor tamam. yemek yemeden uyumadan yani zaten en az asgari 6 gün diye gösteriyor kaynaklar. Evet. 6 günle 20 gün arasında bir süre veriliyor. Dolayısıyla çıkan netice makul. Eyvallah. <gülüyor> bir daha metre hesabı vermeyelim hocam yoksa Eyvallah, bütün takipçi bununla uğraşacak. <gülüyor> Allah razı olsun herkes kendi dünyasında Eyvallah. olanla uğraşacak. Eyvallah. Şimdi mesela birçok mesaj geliyor ben çoğunu evet. getirmedim buraya belki kendimiz de aramızda konuşmadık. Mesela bazen kardeşlerimiz işte mimar meseleye farklı bir açıdan bakıyorlar. Yazılımcı farklı bir açıdan bakıyor. İşte Ebru sanatçısı o başka bir, başka bir, bir açıdan mı? bakıyor ve herkes ya ben ne yapabilirim bu siyer evet. hizmeti için diyor ve bu beni çok sevindiriyor. Çünkü ben. netice itibariyle hepimiz aynı işi yapamayız ama hepimizin yapacağı bir iş var yani yani herkesin bir şekilde meseleye Kendi böyle alanından ilgilenmesi evet. güzel bir şey. Onun için kardeşlerimizden Allah razı Maşallah. olsun. Maşallah ben de çok memnuniyet duyuruyorum ama şey oldu yani ya sıradan <gülüyor> masum izleyici oldu sana bir taşeron. Hepsi harfiyet hesaplıyorlar, derinlik <gülüyor> hesaplıyorlar. Allah beden razı olsun. Şimdi hocam Hayber'de iyi bir ganimet <gülüyor> elde edildi. Ondan sonra Medine'ye dönüldü ama bu esnada mescidi genişletme de gündeme geldi. Aynen. Sonra genişletilen mescide bir minber ihtiyacı oldu. Oradan başlayalım arzu ederseniz hocam. hocam. Şimdi hatırlarsa kardeşlerimiz siz de bir nüfus sayımı yaptırdı aleyhissalatü vesselam efendimiz ilk yıl. Hı. Çünkü geldi bir devlet kurulacak orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir görmek istiyor envarteri ve kişi? ilk kez nüfus sayımı yaptırdı. Onda da çıkan netice işte aşağı yukarı muhacirler ensal ilk aylar için söyleyelim 1500 kişi tabi sonra çok hızlı bir değişim oldu Medine'de Yahudiler çıktı yeni Müslüman olanlar oldu hmm. şey oldu bu oldu şehir genişledi epey yani biz şu anda 7. yıldayız mesela 7. yılda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nüfus sayımı daha yaptırıyor o nüfus sayımında çıkan netice ilkine göre neredeyse 10 katına varmış Müslümanlarda, tabi. Hepsi Müslüman, Müslüman mı? Tabi tabi yani yavaş yavaş Medine zaten Bedir'den sonra Müslüman renge tamamen hmm. bürünüyor Ondan sonra da gelen geliyor belli bir noktaya kadar. Ondan sonra bakıyor ki şehir artık alacak gibi değil. Özellikle Hazreti Ömer döneminde Medine ziyaret yurdudur, ikamet yurdu değil hmm. diyor. Gelenlerin bir miktar kalıp dönmesini sağlıyor Hazreti Ömer. Bu da yine şehircilik hmm. anlamında önemli bir, bir şey. şey Sorabileyim hocam? Tabii. Hani ilk Medine'ye geldiklerinde pazarımız yoktu, büyük hmm. pazarlar Yahudilerin evet. elindeydi. Şimdi Yahudilerle iş bittiğine göre o pazarlar bize kalıyor Tabii. mu? Tabii. Tamam. Tamam. tamam. Yani kullanıyor. artık Artık. Ondan ha. sonra inanılmaz bir ticaret oluşuyor ha. ve ticareti çok iyi bilen bir zümre var muhacirlerden. Ha. Çok geçmeden müthiş bir zenginlik oluşuyor. Mesela Hazreti Osman defaatle malını Allah yolunda sıfırlamış olmasına rağmen vefat ettiğinde geride ne kadar mal bıraktığını kaynaklarda görüyoruz. Hmm. Aynı şey Abdurrahman İbni Af için geçerli. Aynı şey Talha İbni Ubeydullah için geçerli. Aynı şey Ensar için de geçerli. Yani Ensar da neticede bu işten zenginleşti. Malının yer. bereketini görüyor görüyor bir yerde. yerde. Biri Tabii. üretici Ensar üretici, yani macet pazarlamacı, aynen. işletmeci. Müthiş bir Hı. şey oluştu zaten orada. Şimdi şehir genişleyince nüfus artınca en ilk ihtiyaç nerede oldu? Mescitte oldu mescid. çünkü insanlar sığmıyor artık hmm. mescide. İlk derste yine hatırlasınlar orada metrekarelerle hmm. alakalı da bir tablolar verdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hayben'in sonrasında mescidi ilk yapıldığı oranlardan neredeyse iki katına büyüttü. Hmm. Yani bin küsür metrekareden 2400 metrekareye vardı ilk mescit. Dolayısıyla genişlemek durumunda kaldı. E şimdi bu genişleyince neye ihtiyaç oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verecek. Nerede? Minberde. Ses o gün içinde tek bir kütük gibi bir şey var. Efendimiz yükseltiği için onun üzerine çıkıyor. Sonra marangoz bir sahabi, iki basamaklı oturduğu yeri de sayarsak üç basamaklı bir minber yapıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine getirip onu koyduğunda Efendimiz ilk kez onun üzerinde hutbe irade etmek için çıkıyor. Çıkıyor ama nasıl bir manzara oluşuyor onlarca sahabenin şahit olduğu bir şey. O kütükten inleme sesine benzer, ağlama sesine benzer. Bazı sahabe efendilerimiz deve bağırmasına benzetiyor. Bazı sahabe efendilerimiz çocuk ağlamasına benzetiyor ama böyle ağlama sesine benzer bir ses duyuluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de iniyor ve o kütüyü teskin ediyor. Bir şeyler söylüyor Efendimiz ki sonra sahabe soracak ne olduğunu çıkıyor tekrardan minberine devam ediyor. Şimdi burada bir parantez açmak durumundayız çünkü bizim bu modern algılarımız bazen bu tarz şeyleri anlamakta zorlanıyor. Anlayamadığımız zaman da anlama gayreti vereceğimize hemen inkar yolunu aynen seçiyoruz. Aynen. O büyük bir hastalık yani bizim o hastalığa düşmememiz gerekiyor. Bir kere şu hakikati bilelim varlığı bugün okullarda öğretildiği gibi ikiye ayırıp canlı cansız diye isimlendirmek İslam'ın mantığına uymayacak bir şey. İslam'da da varlık ikiye ayrılır ama şuurlu ve şuursuz diye ayrılır. Hmm. Hiçbir varlık yoktur ki kainatta canı olmaz. Zaten atoma baktığınızda her atomdan müteşekkül olduğuna evet, göre. Bitti. Canı var yani şu anda bakın şu masa hı hı. canlı aslında bize şahitlik ediyor. Hı hı. İyi şey yapsak da kötü şey yapsak da yarın lehimizde ya da aleyhimizde şahit bize şu anda bulunduğumuz bu yer şahit bize. Hiçbir şey yok ki bu manada şahitlik görevi olmuş olmasın ve kendine özgü bir canı olmuş olmasın. Hı. Şimdi böyle anladığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve anlıyoruz. Elbisesiyle konuşan bir peygamber var karşımızda kendi kullandığı eşyalara isimler koyan bir peygamber var ve onlara hitap ediyor. Dağla konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'a diyor ki ey Uhud sen cennet dağlarından bir dağsın. Biz seni severiz, sen de bizi seversin. Başına bir dert geldiği zaman Uhud'u kendine sırdaş ediniyor, derttaş ediniyor. Yağan yağmura cübbesini tutup senin ahdin benimle daha taze diyen bir peygamber var karşımızda devesi mağlup olup yarıştan geldiği zaman ellerini açıp bir ana gibi karşılayan bir peygamber var. Gel kısram, gel gel diyor, diyor. Değil mi? Yani bunun onlarca örneği var. Şimdi varlığa böyle bakmayı öğrendiğimiz zaman yeryüzünün imarı adına bizden bekleneni yapmış oluruz. Şu anda bakın Müslümanlar olarak bu doğa meselesinde, çevre meselesinde, imar meselesinde, şehircilik meselesinde bize yakışmayan tavırlar ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü biz bu ruhu kaybettik. Biz çiçeğin, böceğin, ağacın, hukukunu yeşilin gözetmek. hukukunu anlamadık Allah Resulü'nün bize öğrettiği gibi. Eğer bunu anlasaydık her birinin bir canı olduğunu bilir ona göre davranırdık. Dolayısıyla o kütük meselesini o şekilde anlamak durumundayız. Sahabe de ona Şahitlik ediyor. Çok şey söylenir konularımız fazla bizim bugün bir şey söyleyeceğim İbni Yesar isimli bir tabi'in alimimiz var Basralı Allah kendisinden ebeden razı olsun oturur mescitte hadis okutur buna da sıra gelir işte bu kütük hadisine rivayetine okur ağlar ağlar ağlar bayılır uyandırırlar talebeleri hocam ne oldu ya ne oldu halen gözyaşları durmuyor Dönüp şöyle bir cümle söylüyor yani o kadar zor ki bu cümleyi aktarmak bir kütük bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayrılığına dayanamadı. Biz nasıl dayanalım diyor. Ben onu hatırladıkça diyor duramıyorum diyor. Defaatle aynı hadise okumuş olmasına rağmen hepsinde aynı tavrı göstermiştir. Bu bizim dünyamıza ait bir şey. Bizim dünyamızda hislerle, akıl, kalple akıl beraberce hareket eder. Asla biz kalbi aklın rakibi, aklı da kalbin rakibi olarak anlamayız. Kalbimizi tatmin edecek, aklımızı ikna edecek şekilde kendimizi imar etmeye çalışırız. Dolayısıyla bu manadaki rivayetleri de böyle anlarız. Peki ne oldu mescit genişleyince? Bir şey daha oldu. Kadınlar geldi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dedi ki ya Resulallah mescit genişledikçe biz düştük arkalara iyice arkalara düştük senin sesini zorlanıyoruz duymaya bazen özel sorularımız oluyor soramıyoruz sana böyle olmaz dedi bizde bu noktada sizden talebimiz var ne istiyorsunuz dedi bize bir gün ayır dedi ya Resulallah hanımlar bize bir gün ayır bir gün biz gelelim senden ders alalım Rahat rahat sorularımızı soralım. Seninle bu noktada biz de erkekler kadar istifade etmiş olalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tamam dedi ve haftanın bir günü bir rivayete göre çarşamba günü öğleden ikindiye kadar bir rivayete göre perşembe günü öğlen ile ikindi arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem, hanımlara böyle bir alan açtı, imkan açtı ve onları yetiştirdi. Çünkü hanımların bu noktadaki tedrisatının ne kadar önemli olduğunu gördük. Evet. Darul Erkam'da da gördük, diğer tarafta da gördük evet. ki Kaddık Efendimiz Suffatun Nisa dediğimiz kadınlar içinde bir suffa oluşturmuştu hmm. zaten. Dolayısıyla mescitteki mescitteki o genişleme meselelerinde yaşanmış hadiselerde birçok şeyi biz bundan sonraki süreçte görüyoruz şahit oluyoruz orası yeryüzünün tüm mescitlerinin anası merkezi olma adına bir hususiyet arz ettiği için Kabe'den hmm. mescidi haramdan sonra bambaşka hatıralar orada cereyan ediyor. Hicretin 8. yılında bir acı yaşıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. ve büyük kızı Zeynep'i e, kaybediyor vefat ediyor büyük kızı Zeynep. O hmm. nasıl oluyor hocam? Hastalıktan mı? Sebep, Şimdi yani... sebebi hicret yolunda yaşadıkları biliyorsunuz o teyzesinin oğlu Ebul As ile evliydi. Evet. Ebul As Bedir'de esir düştü Müslümanlara fidye verilmesi gerekiyor. Zeynep anamız o günlerde halen Mekke'de kocasının fidyesi olarak bir gerdanlık gönderiyor. Gerdanlık Allah Resulü'nün önüne geldiğinde efendimiz gerdanlığı tanıyor. Gerdanlığın uzununca bir hikayesi var. O gerdanlık ta Hatice annemizin babası Huveylid'in Hatice annemizin doğumu için annesini aldığı bir hediye. Ne kadar eski. Annesinden Hatice hanamıza, Hatice annemizden de büyük kızı Zeynep'e Kerdanlık gelince Hatice'ye ait hatıra zaten Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar damla damla akıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun için diyor yani keşke bu gerdanlığı Zeyneb'e geri verseniz ve onun o fidyesine karşılıkta şöyle yapsanız diye sahabe de zaten hemen o emrin gereğini yerine getiriyor. Hı hı. Sonra Efendimiz Ebu Las'ı gönderince Mekke'ye diyor ki artık sen müşrik olarak yaşıyorsun kızım ise Müslüman sizin bundan sonra aynı nikah altında evliliği sürdürmeniz doğru değil sen gittiğin zaman Mekke'ye kızımı gönder Tamam diyor söz veriyor ve sözünü tutuyor zaten Efendimiz ondan dolayı o damadını çok sever sözünde çok sadık birisidir o der. Gönderecek hazırlıklar oluşuyor bir işte ufacık bir kafileyle o günlerde de hamile Zeynep validemiz. Ne yazık ki Mekke'deki işte bazı kara yüzlü kara zihimli adamlar kadına el uzatıyorlar. Aslında Mekke'de olmayacak bir şey. Ürkütüyorlar deveyi, devenin üstünden düşüyor Zeynep annemiz. Karnındaki çocukta düşüyor. O günden sonra da artık iyileşmiyor. İkrime bin Ebu Cehil'in ekibi mi yapıyordu hocam onu? İkrime de var orada ha. ama Hibban isimli birisi var aslında ha. orada. O asıl şeyin müsebbibi o. Sonradan o da Müslüman oluyor zaten. Ha. Şimdi Zeynep validemiz hiç iyileşmiyor. Rahatsızlığı devam ediyor ama öyle yatalak değil yani hmm. biraz düzeliyor hmm. ama hep o rahatsızlık devam ediyor. Sonra Ebul As geliyor tabi iman ediyor. O da Medine'ye yerleşiyor. İşte hicretin 8. yılında aleyhissalatü vesselam Efendimiz haberdar oluyor ki çok rahatsız kızı eve doğru koştuğu anda haber geliyor ki vefat etmiş yıkamasını dört tane hanım sahabiye, üçü muhacir, biri ensar, hmm. ensardan olan Ümmü Atiye Allah Resulü onlardan istiyor ve onlara cenazenin hanım cenazesinin nasıl yıkanacağını ve nasıl kefenleneceğini hmm. de öğretiyor. Böyle kapının orada durmuş sallallahu aleyhi ve sellem aynen kaynaklarda öyle anlatılır. Şöyle yapın böyle yapın diye içeriye direkt veriyor. Ne, ne zor hocam. Çok hem de. Asıl bundan sonrası çok zor diyor ki sahabe çıktı efendimiz oradan işte cenaze taşınıyor Baki kabristanlığına doğru Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zor yürüyor daha birkaç sene önce Rukiye'yi yolcu etmişti Mekke'deyken Kasım ile Abdullah'ı şimdi de çok sevdiği en büyük kızı babalar biraz büyük kızla hmm. küçük kıza farklı bir ilgi gösterirler hmm. biliyorsunuz büyük kıza karşı inanılmaz bir sevgisi var Efendimiz Baki kabristanına kadar hiç kimseyle bir şey konuşmadı. Kabir kazıldı sallallahu aleyhi ve sellem durun dedi. İndi kabire kendisi. Sahabe diyor ki o ana kadar hiçbir söz yok Efendimiz Bir de baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirden çıkarken biraz tebessüm ediyor. Hemen birisi sordu dedi ki ya Resulullah ne oldu? Rabbime duada bulundum, niyazda bulundum dedim ki ya Rabbi Kızım Zeynep narin birisidir, zayıftır. Ne olur sen onun kabrini genişlet ve onun sorgusunu kolaylaştır. Rabbim de onun affedildiğinin haberini bana ve verdi aleyhi ve, aleyhi. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böylelikle seviniyor. Ama bir baba için en zor imtihan olan evlat meselesini Allah Resulü altı kez yaşıyor. O kadar zor bir şey ki en son İbrahim'le de yaşıyor zamanı geldiğinde evet. onu da göreceğiz bir geriye kalıyor Fatıma, Fatıma anamız o da 6 ay sonra zaten babasına kavuşmuş oluyor. Bu Zeynep anamızın bir tane oğlu var adı Ali, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine girerken Ali'dir onun terikisinde Hı. kimseler bilmiyor o Ali'nin kim olduğunu efendimiz o torun sevgisini Ali ile teskin ediyor Ali de çok geçmeden vefat ediyor zaten Allah rahmet eylesin fakat bugünlerde iyi şeyler de oluyor Halit bin Velid Amr bin As onlar bu esnada Gelip geliyorlar Müslüman ve iman olur. ediyorlar o nasıl oluyor hocam? Tabii düşmüş bir kere Halid'in zihnine Hudeybiye'de bazı Ve şeyler. büyük savaş dehası deha, değil mi? Deha yani gördü Hudeybiye'de. Uhud'un rengini değiştiren adam aslında yani. Aynen. Yani ma'lufsuz birisi yani. Evet. Hiçbir yerde bir mağlubiyeti yok. Bedre katılmıyor zaten. Hmm. Yani Cenab-ı Hak onu Bedir'den koruyor. Belki Bedre katılsa Halid onu kendinde çok farklı bir biçimde algılayacak. Hmm. Bazı alimlerimiz zaten biz Uhud'u anlatırken herhalde orayı söylemedik ama yeri geldi söyleyelim, bazı alimler Uhud'u anlatırken biraz da Uhud'daki Müslümanların tattığı mağlubiyeti gelecekteki sahabenin ortaya çıkmasının vesilesi görürler. Nasıl yani? Bu da isabetli bir şey. Mesela derler ki o günlerde Halid, İkrime diğerleri diğerleri Hı. halen müşrik. Eğer Müslümanlar ikinci kez galip gelselerdi kin yapar, bir daha da Müslüman olmayabilirlerdi. Ha. Allah o anda Müslümanları mağlup etti ki istikbaldeki sahabiler ortaya çıksın. Ha. Onların o noktadaki yüreklerindeki nefret, kin biraz olsun ne oldu Uhud'da dışarıya çıktı yani evet. biraz da bu manada şey oldu yani bu Anladım. bir yorumdur tabi evet, ama, ama çok da yabana atılacak bir yorum değil aslında. Hı hı. Şimdi Halid kim halen tutuyor ama inanılmaz derecede içinde de İslam'a karşı bir meyil var ve sorguluyor diyor ki ya Allah tarafından korunmuş bir birisiyle biz mücadele veriyoruz. İşte bak Muhammed'le biz ne yaptıksa hepsinde o kazançlı çıktı. Demek ki bunda bir şey var. Kazan umresi olduğu sene yani geçen iş işte dersimizde gördüğümüzde yani yedinci yılda evet. Kaçıp gidiyor Halid Müslümanlarla karşılaşmamak için halen içinde o gelgitleri yaşıyor. Velid bin Velid var onun kardeşi Müslüman o. Allah Resulü Velid'e soruyor Halid nerede diyor. Ya Resulallah kaçmış gitmiş diyor. Ya anlayamıyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Halid gibi akıllı bir insanın halen inkarda direnmesini anlayamıyorum diyor. Gerçekten ben onun bir gün aklıyla doğruyu bulacağına inanıyorum diyor. Velid bunları bir mektup yazıyor gönderiyor Halid'e. Hmm. Halid bunları okuyunca diyor ki ya gerçekten Muhammed benim için böyle mi düşünüyor? Evet diyor. Ondan sonra bütün o olup bitenler yüreğinden İslam'a dair bir şeyin açılmasına sebebiyet veriyor. Gelecek Medine'ye yol arkadaşı arıyor kendisine. Yol arkadaşlığı kim yapacak işte Safvan İbni Ümeyye söylüyor olmuyor, İkrime'ye söylüyor olmuyor onlar halen düşmanlıkta zirve o günlerde Osman bin Talha'ya söylüyor bir rivayete göre Osman bin Talha bir rivayete hmm. göre onunla beraber geliyor bir rivayete göre fetihte Müslüman oluyor Amr İbni As'a da söyleyemiyor Amr İbni As da o günlerde kininden çıkmış gitmiş Habeşistan'a tekrardan Necaşi'ye sığınacak. Tam Amr İbni Ümeyye dünkü elçinin olduğu zamanlar Necaşi iyi bir fırçalıyor Amr ibnası ya kendine gel diyor. Allah size böyle bir fırsat vermiş halen siz bu fırsata karşı düşmanlık yapıyorsunuz diyor. Onun da yüreğine imana ait bir şeyler düşüyor. İkisi beraber Osman bin Talha ile Halid bin Velid Mekke'den Amr İbni As da Habeşistan'dan, Birbirlerine habersiz, yok ama. Ha. habersiz yolları Mekke'ye yakın bir yerde kesişiyor. Amr İbni As nereye gidiyorsunuz diyor. Önce sen söyle bakalım nereye gidiyorsun? Sonra söylüyorlar üçü beraber Allah Resulü'nün huzuruna giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer birer alıyor huzuruna. Hmm. Önce Halid'i alıyor. Halid geliyor, Halid'i bir karşılıyor ki Efendimiz zaten bütün buzları eritmiş Allah Resulü s.a. Kimi karşılıyor yalnız bir hatırlayın Uhud'u Büyük sahabilerin Hazreti Hamza'nın, Musab bin Umer'in şehit düşmesinin en büyük orada en büyük rolü oynayan insanı. Müsebbibi, Müsebbibi yani, yani ana Savaşın kaderini birine. değiştiren Şu adam. Şu merhamet abidesine bak yani Bitti. mesele tebliğ olduğu Tam zaman mi? Allah Resulü yani, aleyhissalatü vesselam bütün şahsi şey. şeylerini kenara Aynı, atıyor, aynen. acısını gömüyor diyor gel kardeşim. Hiçbir hesap yok, evet. intikam evet. hesabı yok, intikam duygusu yok. Mesele o anda samimi bir biçimde gelip iman etmesiyle alakadar hmm. bir meseledir. Allah Resulü'nün Önüne oturduğunda Halid kılıcını da çıkarıp oraya koyuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan şehadet cümlesini duyunca halen eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinde. Ya Resulallah diyor dua et Allah benim önceki yaptığım bütün günahları affetsin. Halid diyor İslam öncesine bakmaz. Sen ne yapmışsan yapmış. Mesela şimdi başladı. Olsun diyor ya Resulallah sen yine de dua et. Efendimiz dua ediyor. Kılıcını koyduktan sonra Halit diyor ki ya Resulallah şimdiye kadar bu kılıcımı senin aleyhine kullandım artık ben bu kılıcı kullanmayacağım diyor. Allah Resulü kaldırıyor kılıcı. Hayır diyor Halit şimdiye kadar İslam'ın aleyhine kullandın şimdi İslam'ın lehine kullanacaksın. Sen Seyfullah'sın Allah'ın kılıcı. Allah kılıcısın hatta Allah'ın çekilmiş kılıcısın diyor. O Seyfullah lakabını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada veriyor. Hmm. Zaten Halid kendi Müslümanlığını anlatırken bu meseleyi anlattığında onun bir başka hikayesi daha var bir yerde namaz kıldırmak için öne çıkarıyorlar Halid'i. Halid ya siz kıldırın, siz kıldırın diyor insanlar sen kıldır diyor. Halid kıldırıyor ama işte öyle bir namazı kıldırıyor yani öyle diğer sahabilerden hmm. duydukları kıraati falan hmm. duymuyor arkasındaki cemaat. Biraz gülüyorlar Halid'miş mişelen kıraatine falan bak hmm. diye. Dönüp onlara bunu söylüyor. Ya diyor siz benimle bunun için işte dalga geçtiniz ama benim başıma gelen bu ben Resulullah'ın önüne geldim kılıcı bıraktım Allah Resulüne dedim ki daha ben bundan sonra savaşmayacağım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdi o kılıcı benim elime ve beni sürdü sahaya ben oturup rahle başında, rahle başında oturup yani onu yapmaya yani. bir fırsatım olmadı ki dolayısıyla Halid Halide yakışır bir kamet yaptı evet. 35 tane savaşın kahramanıdır o büyük insan 35 savaşın arkasından o yatakta öldüğü zaman da gözyaşları içerisinde bu dünyasını değiştirecek. O sahne acayip bir sahne zaten evet. tam böyle son anları çok da yakın bir arkadaşıdır Aşereymi Beşere'den Said İbni Zeyd içeriye giriyor. Onu da görünce iyice duygulanıyor Halid bin Velid ağlamaya başlıyor. Said de takılıyor ona ne o diyor kahraman diyor ölüm korkusu mu ne bu gözyaşları ne ölüm korkusu diyor gel aç diyor göksümü, göksümü açtığım zaman göreceksin ki ufacık bir yer yok ki bir kılıç darbesiyle bir ok darbesiyle işaretlenmemiş olsun. Ben ki 35 tane savaşın savaş meydanlarında kumandanı askeriyim şimdi haşa o söylediği için söylüyoruz develer gibi yatakta ölüyorum korkakların gözüne uyku girmesin korkakların yastıkları büyüsün neler neler söylüyor. Ben diyor böyle ölecek insan mıydım? Said İbn Zeyt onu biraz Teselli diyor, kardeşim diyor. Şehadet nasıl bir şeydir? Hı hı. Peki sen unuttun mu Allah Resulünün müjdesini? Resulullah ne dedi? Samimi bir biçimde eğer bir insan şehadeti isterse yatakta bile ölse o şehit sevabını alır. Sen de inşallah öyle gideceksin diyor. Bu diyor. müjde bugüne de geçerli değil mi? Aynen, tabii ki. Biz bunu istemeliyiz. Yani i̇stemeliyiz. Var. Zaten akıllı mümin hı. dualarının başına şehadeti koyar. Hı hı. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet ister. De. Çünkü şehadeti hedefleyen birisi şehit gibi yaşamaya çalışır. Hı hı. Şehadeti istemek sadece Bunlar yetmiyor. layık yaşamaya çalışır. Layık olmaya çalışır. Yani önce şehadeti ister sonra hayatını imanına şahit kılar ondan sonra şehadeti hedef etmiş de anlatmıştık hocam. Çocuklarına diyor ki beni götürdüğünüz zaman kabrime, mezar yerime Atımı ve kılıcımı da benimle beraber götürün ve benim mezarımızı mezarımı kazarken biriniz alsın eline kılıcımı taşa vursun o taştan ses gelsin hı hı. çünkü kahramanlar kılıç sesini duymaktan hoşlanır diyor. Sonra beni defnettikten defnettikten sonra da atımla kılıcımı da Halifesi. gönderin Halife Ömer'e. Halife Ömer'e gönderilir. Ömer der ki Halid o efsanevi komutan geriye sadece bunları mı bıraktı? Evet derler. Çünkü 35 savaşa katılmış ciddi bir ganimet almış arkada bu var yani. İşte orada Hazreti Ömer Halid için söyler bir Hamid kul olarak Ham eden bir kul olarak yaşadı ve bir kahraman olarak öldü. Dünya onun gibisini görmedi. Analar da onun gibisini doğurmadı der Hz. Ömer onun hakkında. Ömer'in şahadeti evet. önemli bir şehadet. Halit bu göreceğiz şimdi biraz evet. sonra da göreceğiz yine Mute ama burada bir şey söyleyelim. Buyurun. Kardeşlerimiz iyice zihinlerine nakşetsinler şimdi söyleyeceğimi. Neden? Çünkü çok mühim bir nokta var burada o da şu biz her sahabeyi seviyoruz. Çünkü onları yetiştiren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her birini bir yıldız kabul ediyoruz. Çünkü her birisi nübüvvet güneşinden bir şeyler aldı. Evet. Her birinden bir şey kokluyoruz. Çünkü her biri o bahçede bambaşka bir biçimde güzelliklere Hı -hı. muhatap oldular. Ama bazı isimler var ki bizim için çok önemli Bekir kardeşim evet. neden? Çünkü biz onların eliyle hidayet şerbetini içmişiz. Evet. Şimdi Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var ona nispet edilen. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Niye? Çünkü gerçekten ilim çok önemli bir şeydir. Bu noktada birisinden bu manada bir şey gördüğünüzde unutmazsınız. Hı hı. Peki bize harf öğreten değil harfler öğreten değil hidayeti bize ulaştıranın biz nesi oluruz? Ya. Halid bize hidayet ulaştıran bir sahabi. Anadolu'da onun ayak izlerini, izleri var. İyad bin Ghanem bize hidayet getiren bir elçi. Saffan ibn Muattal bize bunu getiren bir güzel kahraman. Ebu Ubeyde ibni Cerrah Antakya Hatay için bu Hı. dolayısıyla onlarınla bizim dünyamızda biraz daha farklı bir bağ olmalı. Halid de o bağı kurmamız gereken önemli isimlerden evet. bir tanesi. Amr ibn As da içeriye giriyor. Onun da Müslümanlığında baya Allah Resulü ile konuştukları şeyler var. Osman bin Talha'nın da bunlar rivayetlerde aktarılıyor. Şimdi Halid ne oldu? Medine'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ona Mescid-i yakınlarında bir ev veriyor. Sen bana yakın bir yerde dur diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu farklı bir biçimde kullanmanın hesaplarını yapmış zaten aklında. 3 hmm. ay sonra biraz sonra göreceğiz. Mute'ye giderken Halid o ordunun içerisindedir ama komutan olarak değil asker olarak içerisindedir. Bu ve vesselam efendimizin bir terbiye sistemidir. He. Her zaman bir insanı hep aynı görevde tutmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakarsınız birisi komutandır bir seriyede bir bakarsınız o insan sıradan bir askerdir başkalarının itiraz edebileceği sosyal konumu olan birisi komutandır. Bu bir terbiye işte yani bu gerçekten çok önemli. Yani ısrarla bunun üzerinde durmamız lazım çünkü bugün ocak batıran bir hastalık baş olma sevdası. Aynen, aynen. O baş olma sevdası ümmetin de ocağını batırıyor. Ümmetin de ocağını batırdığı için bizim bu sisteme ve bu terbiyeye tekrardan dönmemiz lazım. Asıl olan baş olma değil, Asıl olan Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekilde imamete ittiba etmektir. Bu imamete ittiba ettikten sonra başımızda Habeşli bir köle olsa dahi itaat edeceğimizi istemedi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii ki, tabii. Tamam mesele bitti. Dolayısıyla bunu bir kere öyle anlayalım. Hı hı. Şimdi Mute'ye gitmeden bir şey daha söyleyelim çünkü Mute'de onun adını duyacağız. Tamam. Dönüyor Efendimiz Hayber'den tam dönüş yolunda Habeşistan'dakiler de geliyorlar Hı. yolları Hayber'de kesişiyor. kesişiyor zaten onlar duymuşlar Efendimiz Hayber'de direkt Medine'ye gitmeden oraya gelmişler Medine'ye gidip geldiklerini de söyleyen rivayetler var. Allah Resulü karşısında görüyor onları. Sadece Habeşistan'daki muhacirler değil Yemenliler, Eşariler de var. Ebu Musa el Eşari orada Ebu Hureyre orada Devs kabilesinden olanlar da onlar. Hı hı. Onların da hikayesi ayrı bir hikaye zaten. Yolları kesişmiş Habeşistan'da beraberce gelmişler. Allah Resulü görüyor şimdi karşısında Cafer'i ne diyor? Neye sevineyim? Hayber'in fethine mi? Cafer'in gelişini, Cafer bunu duyunca ne yapar? İnanın ki oynuyor, oynuyor resmen kaynaklar böyle söylüyor dönüyor raks ediyor. Allah Resulü bu kadar önemli bir cümle söylemiş ona ya. yani siz duysanız böyle ben bir cümle de <gülüyor> <gülüyor> yani neyse o tepki Allah evet. Resulü'nün karşısında onu söylüyor Efendimiz de gülüyor Cafer'in o halini görünce. Cafer'le yıllardır Allah Resulü'nü hasret kalmış görüşmemiş gelişi Medine'ye bambaşka bir sevinç oluyor, gelişiyle Efendimiz ona da bir ev aldırıyor yanı başında ve Selam Efendimiz üç tane oğlu var Cafer'in, Ab Abdullah, Muhammed ve Av'ın sürekli onları ziyarete gidiyor. Onlara gittiği zaman da o üç tane çocuk daha o günlerde biraz hmm. Abdullah büyük. Amcamız geldi, amcamız geldi ve Resulullah'ın önüne koşuyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onlarla bu manada hasret gideriyor. Bu bilgiler dursun şimdi bunlar Zanım. bize lazım olacak. Mute de lazım olacak. Şimdi Mute'ye geçelim. Peki niye ihtiyaç duyuldu? Mesela her bir seriyenin gazvenin bir nedeni vardı. Evet. Yahudiler fitne yapıyorlardı, işi bozuyorlardı vesaire. Mute bu seriye niye ihtiyaç duydu? Eyvallah. Oldu? Allah Resulü geçen ders gördük. Ne yaptı? Mektuplar gönderdi. Doğru. Mektupları gönderdiği yerlerden bir, tane de, bir tanesi de Gassam Melike. Evet. Yani Bizans'a bağlı. Bizans'ın valisi olarak görev yapan Gastan Meliki Şurahbil İbni Amr buna kimi gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Haris İbni Ümeyye isimli sahabe efendimizi hı hı. gönderiyor. Adam Bedevi'nin teki çıldırıyor. Resulullah'ın elçisini karşısında görünce, onun elçisi olduğunu duyunca bağlayın diyor bunun ellerini ve o günkü bütün devletlerde, melikliklerde olmayacak bir şey elçiyi öldürtüyor, şehit ediyor Haris İbni Ümeyye'yi. ve vesselam efendimize bu haber gelir gelmez Efendimiz hadi diyor. Bakın hadi dedi, o burada dursun. Hatırlayalım mı geçmişi? Evet. Reci vakasında yedi tane sahabi şehit oldu. Sabretmişti. Sabretti. Biri Maune'de. Sabretti. Ha. Şimdi Hadi hayır. Diyor. Niye? Çünkü şu anda durum farklı. Şu anda eğer oraya bu manada bir cevap verilmese bu zillet. Ama o günkü sabır izzet. Çünkü o gün olması gereken doğru tavır sabırdı. Allah Resulü direndi sonra verdi onların cezalarını. Lahyan oğulları seferleri diye siyerin içerisinde kardeşlerimizi araştırsın görecekler zaten. Şimdi bu sefer bunlara verilmesi gerekiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz haydi dedi bir ordu hazırlansın o ordu gidecek. Orada kardeşlerinin dökülen kanının hesabını Gassam Melikinden soracak ve ordu hazırlanmaya başlandı. Cüruf denilen bir yer var Medine'de ordugah olarak kullanılan bir yer orada ordu yavaş yavaş hazırlıklara girişiliyor. 3000 kişilik bir ordu İyi bir rakam o günkü şartlarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordunun hazırlıkları devam ederken hiç yapmadığı bir şey yaptı ordunun komutanı Zeyd bin Harise'dir dedi eğer Zeyd şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip geçecek eğer Cafer bin Talip de şehit olursa yerine Abdullah İbni Revah'a geçecek. Eğer Abdullah İbni Revah'a da şehit olursa Müslümanlar kendi içlerinden birini kendilerine komutan seçecekler. Şimdi bu ne demek? Anlayan anladı. Şöyle Hazreti Ebu Bekir az sözden çok şey anlayan adamdır o Allah evet. ebeden razı Anladım. olsun. Ya Resulallah dedi keşke Cafer biraz kalsaydı da ona doysaydık dedi. Allah Resulü de hiçbir şey söylemedi çıktı gitti. Numan isminde bir Yahudi alim var o günlerde hı hı. Medine'de şöyle bir cümle söylüyor. Eğer Ebu'l Kasım peygamberimizin pek künyesiyle gerçek peygamberse o üç kişi de kesinlikle geri dönmez. Çünkü İsrail oğullarından bir peygamber arka arkaya komutanların ismini söylemişse bu onların o savaşta öldürüleceğine işaret ediyor. Gerçekten de böyle zaten Efendimiz bunu bilmeden mi söylüyor haşa zaten ona bu bildiriliyor. Bu sefer o Numan Allah Resulüne gidiyor bunu söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona da hiçbir şey söylemiyor. Dönüyor Zeyd'e gidiyor Zeyd diyor bak böyle yani bu işin dönüşü yok eğer gerçek bir peygamberse sen gelmeyeceksin. Ben diyor zaten onun için gidiyorum. Şehadete sevdalı bir nesille konuştuğunu unutmuş. Ben zaten onun için gidiyorum. Cafer'e söylüyor aynı şey. Abdullah İbni Revaha'ya söylüyor aynı şey. Numan zaten hayran oluyor onlardaki o şehadet evet. aşkına. Artık yapılacak bir şey yok. Şimdi ondan sonraki hazırlıklar devam ederken biraz böyle Zeyd'in komutanlığı hakkında ileri geri konuşuluyor. Neden? Zeyd kimdi? Mevaliden evet. yani kölelikten evet. azat edilmiş. Ya bu kadar büyük sahabiler var. Zeyt mi komutanlık edecek? Cafer dururken Zeyt mi önce olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o terbiye sistemini işletiyor. Yıllar sonra en son göreceğiz onu. Üsame'yi de Efendimiz bir ordu komutanı olarak gönderiyor. Aynı yere babasının zaten intikamını almak için. Siz onun babası için de itiraz etmiştiniz diyor. Dolayısıyla bunda itiraz kabul edecek bir şey yok. Bu acıtsa da itaat etmeniz gereken bir şey. Evet. Bu zor bir şey ve itaat etmeniz gereken bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazırlıklar devam ederken günler geliyor Cuma gününe orduya diyor ki hazırlanın diyor. Sabahtan itibaren cürufta yerlerinizi alın. Ben Cuma namazını kıldıracağım. Geleceğim sizi yolcu edeceğim. Şimdi ne düşünüyor Abdullah İbni Revaha? Diyor ki ya diyor biz dönüşü olmayan bir yola gidiyoruz. Son bir cuma kılsam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ne olur? Kendi kendine diyor ki zaten Resulullah cumadan sonra gelecek. Gidiyor mescitte minberde minberin önünde Resulullah'ı gören bir yerde oturuyor. Bakın çok önemli bir şey öğreneceğiz burada. Allah Resulü çıkıyor minberine Abdullah'ı görüyor hutbede. Abdullah'a dönüp diyor ki ne işi var burada? Ya Resulallah diyor inanın ki cumayı kılmak için geldim istedim ki son bir kez senin arkanda cuma namazı kılayım. Abdullah diyor sabahın erken vakitlerinde gidip diğer kardeşlerinle beraber cürufta beklemen şu mescitte cuma kılmandan daha hayırlıdır. Çünkü sen Allah yolunda gazaya gidiyorsun. Dolayısıyla bu noktada atacağın adım sana sevap kazanırdı. Neyi öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem? İtaat ahlak. Doğru işi doğru zamanda. doğru zamanda yapmak. Cuma namazı kılan bir sahabe fırça atıyor efendimiz. Niye? Çünkü orada o andaki iş o değil. Anın vacibi diye bir şey var. Anın vacibi. O an en doğru iş neyse olması gereken o, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğretiyor, geliyor. sahabeyle vedalaşıyor, inanılmaz tablolar onlar, Zeyd bin Haris ile ki çok sever onu oğlu, Cafer bin Ebi Talip zaten bambaşka onu, Abdullah İbni Revah ile son artık görüşemeyecekler. Vedalaşmalar oluyor, efendimiz her zaman yapar mücahidlerle biraz yürür, benim de ayaklarım Allah yolunda tozlansın diye Biraz yürürken Abdullah İbni Revaha onun yanına gider. Şimdi burada çok önemli bir şey var özellikle ben bizi dinleyen kardeşlerimiz içerisinde var biliyorum. Amerika'dan, Kanada'dan, Avrupa'dan onların da böyle kulaklarına küpe olabilecek bir şey söyleyeceğiz burada. Çok önemli bir bilgi bu bizim için. Diyor ki Abdullah İbni Revaha ya Resulallah ben diyor dönüşü olmayan bir yoldayım ne olur bana vasiyet et bir şeyler tavsiyeler et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abdullah sen toprağında secde izi az olan bir yere gidiyorsun orada secdeleri çoğalt. Bu ne demek Bekir kardeşim? Bunun anlamı şu toprağın hakkı secdedir hmm. ve bir Müslüman dünyanın her tarafında secde etmeyi hedeflemelidir. Bugün Avrupa'daki kardeşlerim sünnet namazlarına, revatiplere, ebabil namazına, kuşluk namazına o kadar önem vermeliler ki çünkü orada secde az hmm. o toprağı doyurmak lazım secde ile. Ben de gidiyorum Avrupa'ya sizde gidiyorsunuz başka yerlere kardeşler de bazen bana eşlik ediyorlar. Ben mümkün mertebe programlara gittiğim zaman bile otel odasında şurada burada secdelerimi çoğaltıyorum ki istiyorum oraya bir imza atayım. Bu çok önemli bir şey. Allah Resulü Abdullah İbni Revaha'ya onun boşuna söylemedi. Hmm. Toprak bizden şikayetçi olur. Bugün Amerika'da olacaksın, Kanada'da olacaksın sen işte Fransa'da olacaksın ama secdede gaflet halinde olacaksın. O bastığın toprak senden şikayetçi olur. Allah Resulü onu söylüyor cihada giden bir sahabeye toprakta secdeyi çoğalt diyor. Sen bunu yaparsan ancak sorumluluğun yerine ve Bu geliyorsun. Cihada gidene tavsiye edin cihada sen gidene. De orada yaşıyorsun ya yani. Onun için bu çok önemli. Evet. Sonra diyor ki Abdullah ya Resulallah ne olur bana bir daha bir tavsiyede bulun. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ı zikretmekten hiçbir an geri durma. Ya Rasulallah ne olur diyor bir daha, bir daha Efendimiz diyor ki o ikisi sana yeter diyor. İki tanesi, üçüncüsünde teyittir yani bir daha evet. aslında söylüyor ve ordu böylece yola çıkıp gidiyor. Gidiyorlar bir yerde konaklıyorlar haber geliyor ki Gassan Meliki Heraklius'a da haber göndermiş. Yüz bin kişilik bir ordu var. Bir başka rivayette 100.000 de arkasından geliyor. 200.000 kişilik bir ordu. Bunlar kaç kişi? 3.000 kişi. Hiç böyle bir karşılık beklemiyorlar ve o anda Zeyd bin Harise diyor ki ne diyorsunuz ey Müslümanlar ne diyorsunuz? Tamam Resulullah bizi gönderdi gönderirken söyleyeceğini de söyledi ama inanılmaz bir düşman var karşımızda ne yapalım? Herkes farklı farklı görüşler söylüyor, kimisi diyor ki mektup yazalım Resulullah'a anlatalım tekrardan bize bir şey söylesin, kimisi diyor ki burada işte birkaç köyde bazı işte mücadeleler verelim geri dönelim bir kimisi diyor ki bekleyelim falan filan orada durmuş birisi hiç konuşmuyor Abdullah İbni Revaha en son o sözü alıyor. Müslümanlar diyor ne oldu size ya siz çıkarken hani şehadet için çıkıyordunuz ne oldu şimdi kalbinize başka şeyler mi geldi? Biz dönüşü olmayan bir yola çıktık ve biz şimdi iki güzelden birine talibiz. Ya zafer. İki güzelden birine. Elime dikkat ediyor musun? Evet. Buna ne diyorlar? Ha, bu sahabenin işareti Bekir kardeş. Öyle mi? Aynen öyle. Ha. Ve muteddeler böyledir. İki güzelden birine talibiz. İki dünyalıyız biz. Tek dünyalara meydan okuyoruz. Ha. Bu öyle bir işaret ki bunun anlamını bilsek. ya şahadet, ya zafer, ya gazilik. Bunun bir başka yolu yok. Onun için diyor ki Abdullah ibni Revaha, biz bu iki güzele talibiz. Niye korkuyoruz? Dalacağız düşmana Allah ne verdiyse. Sonra oradan bir şey söylüyor. Niye biz Bedir'i andık, hmm. kodları öğreneceğiz şimdi ya Allah aşkına diyor biriniz çıksın içinizden beni ikna etsin. Bedir'de bizim kaç tane bineğimiz vardı? Galip gelmemiz teknik olarak mümkün müydü? Mümkün müydü? 3 kat bizden büyük değil miydi Bedir'de evet. karşımızdakiler? Biz Allah için yola çıktığımız zaman Allah kendisi için yola çıkanı yarı yolda bırakmaz. Haydi diyor i̇bn Reva'nın o konuşması coşturuyor zaten sahabeyi. Tamam diyorlar ve dalıyorlar mutedinilen meydanda savaş başlıyor. Kaç Kişilik ordu geldi sonuçta. Müslük 100 bin nereden? yani 100 bin en mi? en böyle alt ha. rakam o daha fazla olduğuna dair Allah de bilgiler var zaten. Şimdi haritada da göreceğiz tamam, o şeyleri savaş meydanı falan resimlerinde göreceğiz. İnanılmaz bir savaş inanılmaz ama Müslümanlar çok ciddi bir biçimde bir stratejiyle hareket ediyorlar. Çok az zayiat verecekler zaten hmm. o kadar güçlü bir ordunun karşısında olmuş olmalarına rağmen ama ilk günlerde Zeyd bin Haris'e şehit oluyor. Sonra <gülüyor> Cafer bin Ebi Talip. Sonra Abdullah İbni Revaha. Abdullah İbni Revaha düştüğü anda şimdi onların şehadeti ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bayrağı Sabit bin Akram alıyor. Sabit bin Akram kim? Bedir gazisi. Yoldan çıktığı anda bir Bedir Gazisi ortaya çıkar. Her zaman öyledir. Hmm. İslam tarihi boyunca öyledir. Bedir onun için zaten önemlidir. Hmm. Bedir gazisi çıktığı için insanlar etrafında toplanıyor. Hadi sabit diyor, hadi sabit diyor. Hayır diyor. Bu komutanın hakkı bende değildir diyor. Ben bunu hak eden birine vereceğim diyor. Bana Halid'i çağırın diyor. Halid çağrılıyor. Halid diyor komutan sensin ya diyor ben daha yeni Müslüman olmuşum 3 <gülüyor> ay olmuş ben ne yapabilirim sen Bedir gazisisin Allah Resulü'yle defaatle savaşlara girmişsin sen ol diyor ben sana itaat ederim hayır diyor burada baş olma sevdası yok tecrübe konuşur, tecrübe konuşur ehliyet konuşur ehliyet. liyakat konuşur sen bu işin ehliyet ve liyakatinde söz sahibisin al sancağı komuta sende diyor alıyor Sa razı mısınız diyor İnsanlara herkes diyor ki razıyız. Halit tamam diyor. Halit orada bir askeri dehasını konuşturuyor ki Bekir kardeşim inanın ki saatlerce üzerinde durabiliriz bu meselenin. Bir anda savaşın ortamını değiştiriyor. Günlerdir aynı yerde savaşan askerleri alıyor diğer tarafa ön taraftakileri alıyor arkaya, arka taraftakileri alıyor ön tarafa bir değişim sağlayınca karşı taraftakiler zannediyor ki takviye geldi, takviye geldi. Ha. bir grubu arkada bırakıyor diyor ki siz durun durun durun şu noktada benim işaretim gelince dalın büyük bir coşkuyla bilsinler ki bizim arkamızdan bir şeyler geliyor ve bu moralmen çökertiyor zaten o orduyu ha. inanılmaz derecede bu manada bir şey oluşuyor ve Halit bakıyor ki çok ciddi bir şey kademeli bir biçimde İslam ordusunu geriye çekiyor. Artık karşı tarafta biraz yorulmuş derken savaş bu şekilde neticeleniyor ve Müslümanlar bu şekilde geriye dönmek durumunda kalıyorlar. Kalıyorlar ama olay aslında tam burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mescidinde oturmuş bir ekrandan izler gibi savaşı izliyor ve anlatıyor. Onlarca hadis kitabında tarih kaynağında geçen bir şey. Bayrak, komuta Zeyd bin Harise'de, Zeyd bin Harise savaşıyor. Şeytan onu o yoldan çevirmeye çalışıyor. Zeyd tenezür etmiyor. Zeyd şehit oldu. Kardeşiniz için mağfiret dileyin diyor. Mescittekiler mağfiret diliyorlar. Şimdi komuta Cafer bin Ebi Talip'te. Cafer'in kolları kopuyor vuruyorlar darbeyi. Onun için Cafer'i tayyar hani diyoruz biliyorsunuz. Kardeşinize böyle böyle mükafatlar var. O cennette kanatlarla şu anda uçuyor. Tabii Cafer deyince efendimiz Zeyt'te de Cafer'de de göz yaşına boğuluyor. Böyle bir mükafat. Kardeşiniz için mağfiret dileyin, mağfiret dileniyor. Şimdi Komuta Abdullah İbni Revah'a da diyor. Abdullah İbni Revah'a gelince efendimiz bir duruyor. Sahabe özellikle Ensar aman ya Resulallah ne oldu? Oh diyor ya. o da şehit oldu diyor. Sonra soruyor Ensar ne oldu? Ya Resulallah ne oldu ki sen öyle bir hale girdin? Kardeşiniz o anda nefsiyle mücadele veriyor. Anlık tereddüt anlık anlık. anlık. Ya ama bırakmıyor nefis bırakmıyor şeytan ya. bırakmıyor o da orada bunun mücadelesini ama veriyor. ama ne güzel karşı çıkmıyor mu sen of. beni diyor malım için mi evet. bahçelerim için mi eğer hanımım içinse üç talakla boşadım diyor malım içinse hepsini vakfettim diyor kölelerim içinse hepsini azat ettim diyor ve yeniyor nefsini evet. sonra biraz geri çekiliyor amcasının oğlu bir parça et veriyor ona işte günlerdir yorgunsun diye bir lokma alıyor ya diyor halen dünyanın peşine düşmüşsün diyor, dalıyor askerin içerisine o da orada şehit oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun da şehadet haberini veriyor, şimdi diyor komuta Seyfullah'ta Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Savaş yeni başladı, savaş yeni kızıştı diyor en sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fethin, işte galibiyetin müjdesini veriyor. Müslümanlar orada galip oluyorlar oluyor, mı? Oluyor aslında be? oluyor yani peygamberimize evet. göre o galibiyet evet. ama sahabeye göre değil. Hı. Şimdi göreceğiz zaten. Geri gelecekler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in evinde. Önce Cafer'in şehadet haberini veriyor hanımı Esma'ya. Çok zor bir tablo o tablo. Allah Resulü o kadar zorlanıyor ki Esma'ya söyleyince önce çocukları alıyor o üç tane oğlunu böyle biraz okşuyor seviyor Esma anlıyor Ya Resulallah diyor yetimlerin başını okşar gibi okşuyorsun yoksa Cafer'e bir şey mi oldu? Cafer şehit oldu diyor Esma bir feryat basıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teskin ediyor onu sonra diyor ki teskin edin kardeşinizi ve üç gün o eve yemek gönderin diyor. Bakın bu bizde bir gelenek biliyorsunuz evet. Allah Resulü aslında bunun bir sünnet olduğunu bize söylüyor. Cenaze evine dışarıdan yemek gönderip onların acıyla bu işlerle uğraşmaması noktasında katkı sağlama noktasında bir uyarıda bulunuyorsan. Ne kadar eksiyiz kurban olayım artık şu adetleri değiştirin. Evet. Allah rızası için sünnet bizi üzerineler. benim Şimdi annemin annem. vefatında da yaşadık. Etrafımızda vefat edenlerde de görüyoruz millet acısını mı yaşayacak sana yemek yetiştirecek. Ya, ya. Allah rızası için sünnet olan o eve yemek yapıp götürmeniz hatta mümkünse onu servis etmeniz orada Tabii. hizmette bulunmanızdır. Oraya gidip yemek beklemek ya. yani bu acı paylaşmanın böyle bir şekli yok. Yani. Sünnet-i seniye ile de alakası yok. Allah rızası için bu O insanlara hizmet yani. ettirmemek ve evet. bir şey beklememek. Evet, İkincisi ya. bir şey daha yanlış yapıyoruz. Mesela insanın acısı olduğunda ne yapmalı? Ağlar, gözyaşı döker, Gidip susturuyorlar bazıları yani duymuşlar aleyhissalatü vesselam hmm. efendimizin bu noktadaki uyarılarını ama eksik duydukları için yanlış şeyler yapıyorlar. Aleyhissalatü vesselam efendimizin yasakladığı ağlamak değil yasakladığı dövünmek, bağırmak, ağıt Evet dolayısıyla insanların yaslarını yaşamalarına engel olmamak lazım. Allah Resulü demedi mi Hamza'nın ağlayanı bile yok dedi. Yani orada efendimizin açtığı o alanı doğru kullanmak Kanki lazım ki evlatları için tabii. Oldu? İbrahim böyle... Aynen. Çünkü yası yas gibi yaşamayan evet. o yasın etkisinden kurtulamıyor. Evet. Bu önemli bir şey. Onu akatıp boşaltacak. Boşaltacak. Rahatlatmadığınız zaman o hayatın Travmaya geri kalanına dönüyor. sebebiyet veriyordu. Olaysa orada sünnet neyse sünnet en insani ve en İslami olanıdır. Evet. Ona ittiba etmek gerekiyor. Efendimiz de Esma anamız da bunu söylüyor. Esma anamız da teskin olmaya çalışıyor. Şimdi dönüp geliyorlar ordu gelecekler Allah Resulü haber alıyor. Öncesinden Halid Ya'la İbni Ümeyye isimli birini gönderiyor Efendimiz'e ki savaşın meselelerini anlasın. Ya'la geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya'la savaşı sen mi anlatırsın? Ben mi sana anlatayım? Ya Resulullah sen anlat diyor. Allah Resulü de anlatıyor. Böyle böyle böyle. Vallahi ya Resulullah ben böyle anlatamazdım diyor. Ama dediklerinin hepsi doğru. Hepsi. Çünkü Allah İsraat ve Efendimiz İzle. perdeler açıldı mı? Neler neler görür. Kudüs'ü de görmüştü perdeler açıldığı zaman. Tarif etmişti mi? Tarif etmişti. Nefaatle Allah ona bu ikramı vermiştir. Burada da veriyor zaten. Geliyor şimdi ordu ama karşılayanlar içerisinde kızgınlar var. Niye? Onlar tam bir galibiyetle gelemediler. Onun için onlara ya firar diyorlar bazıları, firar edenler. Firar edenler. Ya firarlar deyip üzerlerine toprak atıyor. Bunu yapanlar çocukları, sahabenin çocukları, kendileri babalarına firar diyorlar. Siz nasıl burada Galibiyette tam olarak dönmezsiniz diyor. Allah Resulü bunu gördüğü zaman onlar firar değil, onlar firari değil. Onlar karar. Yani kerrarın çoğulu. He. Döne döne savaşanlar. Döne döne galibiyet elde edenler diyor, onları uyarıyor. Hmm. Ama öyle şeyler var ki vakit geçiyor. Olsun hocam. Zaten öyle şeyler var oldu. ki mesela gidiyor sahabe efendimiz eve giriyor, hanımı yüzünü çeviriyor. Allah Allah. Sen diyor nasıl olur da böyle bir şeyle gelirsin diyor. Bir sahabe efendimiz ismi mevzu bahis değil üç gün evinden çıkamıyor. Çıktığında komşuları firar diyorlar aleyhissalatü vesselam efendimiz artık topluyor cemaati uyanıyor ya diyor siz ne yapıyorsunuz? Onlar asla firar değil. Onlar yani böyledir. hanımının yüzünü çevirmesini de doğru anlamak lazım ben el aleme ne derim gibi çok değil, basit ucuz bir değil, şeyle sahip değil, değil, değil yani değil, tamamıyla değil. imanla alakalı bir reflek. Çünkü git ve o sancağı tabi, tabi, düşürme tabi, diye gönderiyor. Tabi. Sakın ha sen gelirsen de eğer o sancağın boynu bükük olursa ben gösteririm hmm. sana bunu defaatle duyuyorum evet, zaten evet. siyerin içerisinde evet. bu İslam'ın Anlerler izzetini evlatlarına diyor evet, hanımlar, İslam'ın izzetini diyor. yüceltme adına bir şeydir evet. yani orada sahabenin tavrını sahabenin hanımlarının çocuklarının tavrını bu çerçeveden okumamız gerekiyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teskin ediyor onları ve bunun bir zafer olduğunu söylüyor. Onun için biz Mute'yi Resulullah'ın beyanıyla zafer diye okuruz. Zaten ondan sonra özellikle sonraki süreçte Bizans'la yapılacak bütün savaşların mukaddimesi oluyor Mute ve Mute'de o sahabenin kahramanca mücadelesi aslında Bizans'ın yüreğine korkuyu o günden sanların 3000'i böyleyse 100'üne nasıl? Olur. Yani o yer mukta dizlerinin titremesi mute'den kaynaklanıyor evet. aslında. Dolayısıyla o günkü o sahabenin kahramanlığının altında bu yatıyor. Peki. Son soru hocam bu tarihlerde Necaşi de vefat ediyor Allah adil hükümdar. Nasıl ulaşıyor haber efendimize duyunca ne yapıyor? aleyhisselatu vesselam efendimiz onu da Cebrail'den öğreniyor. Kalkıyor sabah diyor ki kardeşiniz Necaşi salih insan Necaşi vefat etti. Ve günler sonra o haber Medine'ye ulaşıyor ama Allah Resulü almış alacağını. İki rivayet var bu konuda ya Mescid-i Nebevi'de ya Musalla'da yani hmm. o ve mescidinin olduğu yerde ya da Baki kabristanlığında hmm. Efendimiz gıyabi bir cenaze namazı kıldırıyor. Cabir bin Abdullah olayın şahididir hatta kendisi diyor ki ben üçüncü safta duruyordum diyor. Nasıl Efendimiz kıldırdı, neler söyledi, neler konuştu bize hepsini naklediyor. Hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gıyabi cenaze namazları çoktur biliyorsunuz. Birkaç tanesini biz biliyoruz mesela Ümmü Mihcen isimli bir hanım sahabi var kendisi mescidin temizliğine bakar gece vakti vefat ettiği için sahabe haber vermemiştir Defne efendimize defnederler. Defne Allah Resulü ertesi gün hemen mescitten fark eder. Çünkü her gün temizliyor, güzel kokular koyuyor. Ne oldu bizim mescidimizin o kadını derler. Ya Resulallah vefat etti. Sizi eziyet etmemek için biz defnettik diyor. Efendimiz hemen kalkıyor. Götürün diyor beni. Götürüyorlar. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kabrinin başında ona gıy gıyabi cenaze namazı kıldırıyor. Hı hı. Yine Bera İbri Marur için Necaşi içinde, de, Necaşi içinde böyle bir namaz kıldırıyor hı hı. ki ona bu gıyabi cenaze namazı dua olarak yetsin diye. Hatta o günlerde münafıklar bir dedikodu başlatıyorlar. Ya Necaşi ne Müslümanı ne hali falan filan Müslüman değil diye hı hı. bir şeyler de söylüyorlar. Bunun üzerinden de birçok hadise oluyor ama Efendimizin beyanıyla Necaşi'yi adil olduğu gibi Müslim Müslüman bir hükümdar olarak dünyasını değiştiriyor. Biz onun için onun adını radıyallahu anhu diye anıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş olmasına rağmen o asrı saadette yaşayıp tabiin olarak hmm. ölenlerden birisidir ama mümin olarak ölenlerden birisidir. Allah bir görelim kadar, haritaları görelim onları biz konuşmadan yine unuttuk. Şimdi burada bakın şeyi görüyoruz. Mute güzergahını görüyoruz. Medine-i Münevvere'den çıkıyorlar. Mevap bölgesi Mute'ye ben gittim. Kudüs'e 50 kilometrelik bir alan orası. Yani Kudüs'e çok yakın ama şu anda Ürdün toprağının içerisinde. Hı hı. Lut Gölü'ne de yakın. Bahrül Meyyite, Ölü Deniz'e. Dolayısıyla çok farklı bir yer gerçekten bayağı orası. bayağı bir yermiş hocam. E tabii ki yani orası o günlerde işte Ghassan melikliğin bulunduğu yer ve Bizans'ın kontrolünde hı hı. resimleri de görelim savaş meydanı ile alakalı resimler var orada bazı kalıntılar var ta hı hı. o günlerden bakın böyle savaş meydanının olduğu yerler burada. Bir kemer mi kalmış kala, kala? İşte orada tabi bir sürü şeyler ah. geçmiş ama ne yazık ki korunmadığı için bir He. de kabirlerinin bu, bu özellikle önemli bir anıt bu bakın orada da Mute isimlerini görüyoruz Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebi Talib, Abdullah ibni Revaha, Vehb ibni Sa'd ibni Ebiser, Abbat ibni Kayıs, Haris ibni Numan, ibni Usaf, Süreka ibni Amr ibni Atiye, Ebu Kuleyb ibni Amr ibni Yezid, Cabir ibni Amr ibni Yezid, Zeyd, Amr ibni Saad ibni Haris, Amir ibni Saad ibni Haris, Süveyd İbni Amr, Mesud İbni Süveyd, İbni Harise Allah hepsinden ebeden razı olsun. Amin. Amin. Şahadetleri zaten makbuldür Cenab-ı Hak onların rızkından bizi de nasiplendirsin inşallah. inşallah. Son bir resmimiz var orada da 3 tane o yiğidin mezarlarının olduğu yer Cafer bin Ebi Talib'in, Zeyd bin Harise'nin aşağıda o üstünde örtü olan da Abdullah İbn Revah'ı ziyaret etme fırsatı ediliyor. tabi tabi hmm. ben ettim. Tamam, yani gidenler de edebiliyor yani. Hmm. Özellikle Ürdün'e böyle okumaya, mukumaya giden öğrenciler hmm. muhakkak gidip ziyaret etsinler ama özel olarak da mute için değer o topraklara gidip evet. o sahabenin ayak izlerinin olduğu o yerlerin kokusundan nasiplenmek için inşallah Amin. inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah, Allah kabul razı olsun. Etsin. Hayırlara vesile olsun. olsun. Ya arkadaşlar yarın böyle çok güzel gün. böyle belki gülümseyerek böyle nasıl diyeyim keyiflenerek izleyeceğimiz bir program Büyük Fetih. Ee, Mekke'nin fethini konuşacağız Allah nasip ederse Ebu Sufyan'ın gelişi var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla Mekke'ye girişi var ya. ondan sonra ilk ezan var orada hocam söylemişti hatırlıyor musunuz? Ya. Hz. Bilal-i hayatında önemli birkaç ezan vardı onlardan biri evet. orada o Kabe'nin üstüne çatısına çıkıp okuduğu ezan. İki damar var Bekir evet. kardeşim imamet ve saltanat damarı iki damarın farkını da öğretiyor o fetih ahlakı evet. bize. Yani yarınki ders evet. gerçekten çok önemli bir ders. Ayrıca sevmek ne demek? Nasıl sevilir? Bir hanım nasıl sevilir? Eş nasıl sevilir? Ona dair de bir hatıra olacak inşallah yarın Hatice ben annemize anlamadım. nasıl yad ettiğini nasıl bir vefa gösterdiğini inşallah hepsini anlatacağız. Hemen ertesi gün biliyorsunuz bari Kadir Gecesi i̇nşallah. programımız olacak ve buna dair daha önceden tarif ettim bunu yapmaya devam edeceğim ki hani sık sık sorular geliyor. Bekir Develi nokta kom adresinde açtığımız bir sayfa var. Oraya tıklayarak hemen ana sayfadaki linke tıklayarak okuduğunuz hatmış şerifleri dediği surelerini artık neyse oraya ekleyip formda doldurabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda gösteriyorlar. Doldurup yolladığınızda bize o rakamlara ulaşacak. İnşallah hocamız Kadir Gecesi yapacağımız özel programla bunu duyuracak. Dün yine üstü kapalı söylemiştim. Bugün yine söylüyorum. Yarın yani Kadir Gecesi programında estağfurullah iki gün sonra size bir müjdemiz olacak. Bizi takibe devam edin inşallah. Eklemek istediğiniz biz bir şey var ama geceleri mübarek olsun, olsun kardeşlerimizin. Sağ ol helal edin hocam. Helal hoş olsun. Allah razı tadın. olsun. İnşallah hepimizden salih bir amel olarak kabul oluruz inşallah. Gün gün bir Ramazana sarılıyoruz sonuna kadar. İnşallah. Heyecandan asla taviz vermiyoruz. Asla ödün vermiyoruz. öyle. Çünkü bu bereketli günlerin her bir anı bizim için bulunmaz bir imkan. İnşallah bu imkanı kendi hayatımız için, ahiretimiz için büyük bir mükafata dönüştürelim. İnşallah hocam, nasip i̇nşallah Rabbim de bizi bu hayırlara vesile etsin inşallah. inşallah. Burada olduğumuz vesile olduğumuz anlamına gelmiyor. Allah bizi gerçekten vesile etsin amin, buna inşallah amin, değil amin, mi amin hocam? Inşallah. Peki i̇nşallah. dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Yarın yine saat 12'de kanalımızda buluşmak ümidiyle ahireiniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Hoşçakalın.